Merhaba, kafamıza takılan yeni bir soru var. Kimdir Allah? Kimdir Allah? Kimdir yaratıcı? Bir yaratıcı olmak zorunda mı? Soru sormak ve varlığımızın ötesini merak etmek fıtratımızdan kaynaklanır. Yani mayamızdan, yani içimizdeki tohumdan. Bir tohum ekilmişse onu sulamak ve yaşaması için gerekenleri yapmak lazım elbette. Peki sence içimizdeki yeşeren soru tohumları nasıl beslenir? Tabii ki cevaplardan. Ancak onları da kendimizi koruduğumuz gibi abur cuburlardan korumamız lazım. Nasıl yani mi dedin? Bu nasıl mı olacak? Elbette yanlış, hatalı bilgiler yerine doğru bilgilerden oluşan yanıtlarla. Bilginin de yanlışı olur mu hiç diyor bazı insanlar. E olmaz mı? Bak bir örnek üzerinden gidelim istersen. Biliyorsun, insanlar için en hayati organlardan biri beyindir. Aslına bakarsan hayvanlar için de durum böyledir. E peki madem öyle, insanı hayvanlardan ayıran şey nedir? Doğru bildin, akıl. Şimdi doğru sandığımız bir yanlışı düzeltelim. Akılla beyin aynı şey değildir. Beyin kafamızın içinde sinir sistemimizi yöneten bir organ, akılsa bu organ vasıtasıyla kullandığımız insani yetimizdir. Yani akıl insanı hayvandan farklı kılan ve doğruyu yanlıştan ayırmaya yarayan yeteneğimizdir. Konuyu dağıttın mı sanma. Bak şimdi şöyle düşün, bir taşıyıcı bellek aldın diyelim. Terabaytlarca, terabaytlarca hafızası var. Oldukça iyi. İçine de pek çok bilgiyi yükleyebilirsin. Fakat içine hiçbir dosya yüklemediğin bir taşıyıcı bellek kimin ne işine yarayacak? İşte Akıl yetimiz, edindiğimiz birikimleri hem kendi faydamız hem de insanlık için kullanmamızı sağlar. Peki hiç düşündün mü akıl nasıl var oldu? Beyin denen organ hayvanda da varsa insandaki beyne bu farklı görevi kim verdi? Ona bunları kim öğretti? Bu sorular üzerinde biraz düşünelim mi? Ama önce sana beyinle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Sonrasında da bu bilgilerin ışığında akıl yoluyla bir sonuca varmanı isteyeceğim. Hadi gel, şimdi beynimizi tanıyalım. Yetişkin bir insanın beyni yaklaşık olarak iki yumruk büyüklüğündedir. Beyin, vücudun toplam ağırlığının %2'sini oluşturmasına karşın, alınan tüm oksijenin %25'ini ve vücuttaki kanın %15'ini kullanır. Beynimizdeki nöronlar, yani son derece uzmanlaşmış sinir hücreleri, elektrik ve kimyasal formlarda bilgilerle iletişim kurmak için sorumludur ve tek bir beyinde yaklaşık 100 milyar nöron vardır. Her bir nöron, diğer nörona 10 milisaniyeden daha kısa sürede ulaşabilir. Bu da şu anlama geliyor. Senin göz kırpma sürenden bile çok daha hızlı bir zaman dilimi. Beynin bir gramında bulunan nöronların olası bağlantı kapasitesi, tüm evrendeki atom sayısından bile daha fazladır. Şimdi beynimizin diğer işlevi olan aklımızla bir sonuca varalım. Kalemin, defterin, sıkı sıkı sarılarak uyuduğun yorganın, içine sığındığımız evin çatısı, her şey ama her şey onu yapan bir ele mecbur ve muhtaç değil midir? Senin parmağındaki izle, dünyaya gelmene vesile olan annenin parmağındaki iz bile birbirinden farklıdır. Hiçbir insanın parmak izi birbiriyle aynı olamazken, evrendeki bu sistemin kendiliğinden olması mümkün mü sence? Başından beri cevaplamaya çalıştığımız sorunun cevabı bu işte, kimdir Allah? Evreni ve evrendeki bu muhteşem düzeni eksiksiz yaratan, evrendeki her şeyi en kusursuz şekilde tasarlayan, yarattıklarını koruyan, denizin dibindeki canlıdan havadaki kuşa kadar yarattıklarını rızıklandıran, Onları besleyen her şeyi ama her şeyi birbiriyle bağlantını hale getiren yüce Rabbimizden. Allahü Teala'dan başka kim olabilir sence? Beynimizden ayağımızdaki tırnağa kadar bizi kusursuzca var eden kim olabilir? Şimdi daha net fark edebiliyor musun? Kimdir Allah sorusunu sormak ne kadar da önemli. Çünkü bu soru bize hem varlığımızı hem de Parçası olduğumuz evrendeki düzeni gözden geçirme fırsatı sunar. Fıtratımıza, mayamıza, ruhumuzdaki tohuma uygun şekilde davranmamızı sağlar. Yarattıklarına karşı merhameti, sevgisiz, sonsuz olan Rabbimizle bağımızı güçlendirir. Bir zamanlar ben bu soruları sormuş olduğumu unutsam da senin gibi parlak fikirli, güzel kalpli çocuklarla, gençlerle vakit geçirdikçe unuttuklarımı hatırladım. Öğrendiklerimle unuttuklarımı serdim önüme. Güneş doğdu, battı. Ay ışığı vurdu. Yağmur yağdı. Hava bazen kavurucu sıcaktı, bazen de ayaza durdu. Ve ben bütün bunların nasıl güzel yaratıldıklarını görerek kafama takılanları bir bir ayıkladım.